Ve kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Allah bizleri mağfiret etsin. Evet kardeşler, toplumun çöküş sebepleriyle alakalı işlemiş olduğumuz derslerin bugün sonuncusunu işleyeceğiz. Son bölüme kavimlerin Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın sünnetinde helak sebepleri ve çöküş nedenleri neler? Bunların üzerinde kısaca durmaya çalışacağım. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında Resulü sünnetinde bizleri bir şeyden sakındırmışsa muhakkak bunlar bizim başımıza da gelir endişesini ne yapmaksa taşımaktadır. Eğer bizler uyarılmışsak Merhaba. Aleykümselam Hoş geldiniz. Eğer bizler uyarılmışsak muhakkak bunda bizim için neler vardır, faydalar vardır. Bu faydalarda dikkat etmemiz için çünkü yaşamış olduğumuz toplumda insanlar hangi bölgede ise, hangi uğraş içindeyse veyahut toplum refah içinde veya sıkıntı içinde. Veyahut şirkti, küfürdü, zinaydı, fuhuştu, livataydı veyahut lezbiyenlikti bunun gibi ortamlardaysa sanki bu ortamlar hep aynen devam edecek, hiç değişmeyecek gibi o akıma insanlar ne yapabiliyor? Kapılıp gidebiliyor ve ıslahından daha çok pisliğin tamamen ne yapmıyor? Kalplerleşerek yayılmasına sebep oluyor. İşte Allah Azze ve Celle bizleri ne yapıyor? Uyarıyor. Neden? Çünkü kim böyle bir meselelere düşmüşse Allah'a şirk, küfür veyahut e, bu şekilde iğrenç hallere gitmişse o toplumun ne yapıyor? Allah Azze ve Celle helak olduğunu ve e, bizlere de büyük bir ders veriyor. olması gerektiğini söylemiştir. Sizlere bugün ilk işleyeceğim kavim Semut kavmi. Semut kavmi adını Nuh Aleyhisselam'ın torunu olan dedeleri Semut'tan almıştır. Hicaz ve Tebük arasında Hicr böl bölgesinde oturan Semut halkı da ad kavmi gibi Arap eden sayılmaktaydı. Kendileri Hicr bölgesinde yaşamalarından dolayı bunlara ashabul hicr denmiştir. Semut kavmi Vadil Kura denilen kuzeybatı Arabistan'a hakimdi. Günümüzdeki Medayen-i Salih yani Salih'in şehri diye adlandırılan bu topraklarda hala Semut kavminden kalan harabeleri görmeniz mümkündür. Semut kavmi daha önce helak olup giden At kavminden sonra Araristan'a hakim olmuş ama geçmişi pek bilinmemekle birlikte At kavmi gibi güçlü oldukları, üstün mimariye sahip oldukları bunun yanı sırada dağ ve kayaları oyarak ev ve türbeler yaptıkları ve bolluk içinde yaşadıkları bilinmektedir. Yani yüksek yerlere kayaları oyarak evler yapıyorlar, vadilere ise ekip dikiyorlar bolluk bereketlik içinde yani tamamen güçlü haldeler. Semut kavminin helak edilme nedenlerine baktığımızda kardeşlerim kendilerine verilen bütün bu meziyetlere ihtişam ve görkeme rağmen daha önce geçen at kavminde olduğu gibi azgınlık ve ahlaksızlığa kapılıp putlara tapmaya yeryüzünde fesat ve taşkınlık çıkarmaya başladılar. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onları uyarmak için onlara kimi gönderdi? Salih Aleyhisselam'ı gönderdi. Salih Aleyhisselam bunlara ne yaptı? Tamamen tevhide davet etti. Gelin bir olan Allah'a ibadetlerinizde hiçbir işe ne yapmayın? Koşmayın. Büyüklenmeyin. Kibirlenmeyin. İnsanlara üstünlük ne yapmayın? Taslamayın. Salih'e Diğer peygamberlere denilen cümleyi söylediler. Ne dediler? Sen de bizim gibi bir insansın. Senin bizden ne üstünlüğün var? Eğer sözlerinde doğruysan haydi bize bir mucize getir diyerek ne yaptılar? Bir mucize istediler. Kardeşlerim hangi kavim bir peygamberden mucize istemişse o kavim helak olmuştur. Salih aleyhisselamdan mucize istediler. Allah azze ve celle de Salih ama bir dişi deve gönderdi. Dişi deve bir kayanın içinden büyük bir gürültüyle ne yaptı? Çıktı ve deveye Allah Azze ve Celle'nin emri nedir? O kavmin bir çeşmesi vardı. Bir gün kavim su alacak, bir gün almayacak. Deve bir gün o çeşmeden ne yapacak? Su içecek. Ertesi günü ise herkes o deveden ne yapacak? Süt sağacak olay bu ve hiç kimse deveye ilişmeyecek bakın mucize bu kadar peki insanlar ne yapıyor bakıyorlar önce inanmıyorlar fakat daha sonra bir bakıyorlar ki hakikaten e, Salih'in dediği doğru ama e, bu deve öyle bir zamanda geliyor ki Semut kavmi su sıkıntısı çekmekteyken Böyle bir haldeyken bir devede bir gün deve bir gün insanların alması o kavmin ileri gelen bir kısmının insanla ne yapıyor? Zoruna gidiyor. Anlaşmada deveye ilişmeyin dense de dokuz, on veyahut yedi artık on kişi geçmeyecek bir topluluk gece Salih'in devesini ne yapıyor? Boğazlıyor ve öldürüyorlar. Evet. Şimdi Öldürdükten sonra bir de küstahça Salih Aleyhisselam'a ne diyorlar? Hadi bakalım. Hani bizi tehdit ediyordun ya. Şu tehdit ettiğin belayı da ne yap? Getir de bir görelim diyorlar. Evet. Bugün aynen Müslümanlara kafirler işkence yaparken, zulmederken hani diyorlar ya, hani Allah'ınız nerede? Veyahut bazı yerlerde Allah yok peygamber izne gitti diye alçakça ne yaparlar? yazılar yazarlar yani tarih boyunca kafirlerin hep ahlakı ne olmuştur bu olmuştur ve dünyada yaşadıkları az bir zamanı kendileri için çok değerli zannederek işlemiş olduğu küfürlere binayen hep Allah'ı ne yapmışlardır inkara gitmişlerdir ve burada da işlemiş olduğu günahlar onları cesaretli hale getirerek hadi bakalım şu azabı ne yap getir demişlerdir ve neticede Allah Azze ve Celle Salih Aleyhisselam'a onlara söyle orada üç günden fazla ne yapmasınlar kalmasınlar yoksa bela onlara ne yapacak gelecek demiştir. Ve üç günden sonra o kavim ne olmuştur? Helak olmuştur. Evet kardeşlerim Allah Resulü ve Vesselam Semud neden ve nasıl helak edildiğini bildirmesinin yanında değindiği önemli bir konu var. Peygamberlerden davetin hak olduğunu göstermesi için mucize istenmesi yasaklamasıdır. Çünkü mucize peygamber olduğunu ileri süren kimsenin elinde doğruluğunu kanıtlamak için Allah tarafından verilen harikulade bir şeydir, olaydır. Mucizenin görülmesiyle o peygambere inanmak gerekir. Eğer o mucizeye inanılmazsa o kavim ne yapar? Helak olur. Çünkü o delil, o işaret kimdendir? Allah'tandır. Bunun da yalanlanması belanın gelmesine nedir? Sebeptir. Aynen diğer mesela Kur'an'daki kıssaları okuyacak olursanız orada neler var? Allah'tan yemek istiyorlar. Gökten sofra indirmesine. Allah Azze ve Celle ne diyor? İndiririm ama inkar ederseniz ki bir mucize bu. Size öyle bir bela veririm ki ne bundan öncekilere sizden öncekilere ne sizden sonrakilere diyor. Onlar ne yapıyorlar? Yemeği yiyorlar. Yanlarınızı alıp götürmeyin dediği halde Allah Azze ve Celle onlar oradan bir kısım bohçalarını alıyorlar. Kavimlerinin yanına geldiğinde bakıyorlar ki bozulmuş. Bu sefer de ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Vallahi Azze ve Celle onlara horlanmış. Neler olun? Domuzlar olun dedik diyor. Ve onlar ne yaptı? Domuzlar oldu ve onların şeyi devam edici değil. Sadece o kavim için. Ve hadis-i şerifte diyor ki olmasaydı et kokmayacaktı işte. Verdikleri süzü yerine getirmiş olsalardı bugün et şöyle şurada duracaktı ama ne yapmayacaktı? Kokmayacaktı. Evet. Evet. Allah bizlere hayır versin. Kur'an-ı Kerim ve hadislerden anlaşıldığına göre Semud kavminin helak edilme sebeplerinin birincisi putlara tapmaları. Bugün bizim toplumumuzda puta tapıcılık var mı? Bir bakın. Sembollere bakın. Kimi attır, kimi ittir, kimi bilmem nedir. Hiç insanların böyle örnek aldığı bir doğru bir şey şahsiyeti ne yapamıyorsun? görenmiyorsun. Puta tapıcılık onların ne yapmıştır? Helak olmasına. İkincisi, yeryüzünde taşkıncılık yapıp fesat çıkarmalarına. Bugün yeryüzüne bakın, birçok bölgede kan dökülüyor ve birçok bölgede fesat var, kargaşa var. Bunun sebebi ne? Hep ben daha güçlüyüm ve senin elindeki ne yaparım? Alırım. Bu, geçmiş ümmetlerin helak olma nedir? sebeplerindendir. Üçüncüsü ise Allah'ın mucize olarak göndermiş olduğu deveyi nedir? Kesmeleri onları ne yapmıştır? Helak etmiştir. İşte bu cürümü işlemeleri Semud kavminin hepsinin helakını getiren en büyük nedendi. Halbuki bu suçu işleyen sadece birkaç kişiydi. Fakat daha önce emr Maruf, Nehi Anil Münker konusunda da açıkladığımız gibi birçok sohbette bu meselede de, de deveyi öldürmeye teşebbüs eden o insanları kavimleri engellemediği için hepsinin de sonu ne oldu? Gelmiş oldu. Yani şu toplumda senin sadece inanman yeterli değil. Bu toplumda senin e, inanmanın yanında iyiliği emredip kötülükten de insanları ne yapma? Nehyetmek zorundasın. Eğer bunu yapmazsan onların başına gelen bela, musibet aynen senin başına da ne yapacak? Gelecektir. Yani onların helak olması sadece onlarınkiyle değil, muhakkak sana da bu ne yapacak? Sirayet edecek. Allah muhafaza. Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiğine göre Semud kavmi deveyi kestikten sonra Allah onlara üç gün mühlet vermiş ama onlar bunda ne yapmış yüz çevirmiş. Bakın ayeti kerime de bunu şöyle bildiriyor. Salih onlara azap işareti olarak birinci günde yüzleriniz sararmış, ikinci günde yüzleriniz kızarmış, üçüncü günde de yüzleriniz kararmış olarak sabahlayacaksınız dedi. Gerçekten de ilk günde sabaha çıktıklarında küçük büyük, erkek kadın hepsinin yüzleri sanki haluk sürünmüş gibi sapsarı kesildi. Ve eyvah günlük süreden birisi gitti. Galiba azap geliyor dediler. İkinci gün sabahladıklarında yüzleri sanki kanla boyanmış gibi kıpkırmızıydı. Bağırıp çağırıp ağladılar ve bunun azap olduğunu anladılar. Üçüncü gün sabahladıklarında yüzlerine sanki kara boyanmış gibi kapkaraydı. Eyvah, azap vakti geldi deyip ağladılar. Artık azabın nereden geleceğini düşünmeye başladılar. Gelecek azabın üstlerinden ne, altlarından mı, yoksa yanlarından ne, nereden geleceğini bilemiyorlar. Kah gözlerini yukarı, kah aşağı dikiyorlardı. Dördüncü gün olunca sabaha girdikleri sırada, gökten onlara göklerin bütün gürlemelerini, yeryüzünün bütün çığlıkların içinde taşıyan, Öyle bir bağırışla haykıldı ki bir anda göğüsleri parçalandı ve dizüstü çöküp orada ne yaptılar? Kaldılar. Allah kendisinden razı olsun. İbni Kayım'ın çok güzel bir benzetmesi var, mesajı var. Çok güvendiğiniz diyor sadık birisi kapıya gelse. Dese ki ey filan yani güveniyorsunuz yalancılığından zede kadar şüphe etmediğiniz bir adam diyor. Oturduğun ev yanıyor. Kaç kurtul dese diyor. Siz diyor o evde hala dursanız. Ne olur? Yanıp gidersiniz. Yani gelen davetçiye icabet eden ne yapar? Kendini kurtarır. Burada da davetçi ne diyor? Allah size 3 gün mühlet verdi. Yani 3 günden sonra başınıza ne yapacak? Bela musibet gelecek. Şimdi bunlar aynen bize de ne yapıyor? Aktarılıyor. Şimdi belki bize at kavmine, semut kavmine gelen üç gün mühret gelmemiş olabilir ama hakikaten dünyamız kararmıyor mu? İnsanların yüzüne bakın. Öyle insan geliyor ki yanınıza, içiniz ferahlıyor. Ki sayısı çok sınırlıdır bunun. Öyle insanlar da geliyor ki adam kapkara senin de içini Ne yapıyor? karartıyor. Yani bela, musibet zaten hemen kapıda. Yani kendimize çeki düzen vermemiz ve onların düştüğü bela ve musibete onlara gelen e, helak şeylerinde bize gelmemesi için Rabbimize dua etmemiz gerekir. Bakın burada dikkat ederseniz Allah ona ordular göndermiyor. Yani e, tanklar, toplar, uçaklar sadece bir ses Onlara ne yapıyor? Yetiyor. Ve helak olan kavimlere bakın hep basit gördükleri meselelerden bir sudan bir sarsıntıdan bir sesten ne yapmışlar? Yıkılıp gitmişler. Ne güçleri ne kuvvetleri ne çalımları hiçbir şey ne yapmamış kalmamış. Evet. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri Bizden bir rahmet olarak azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Onlar sabaha çıkarken korkunç ses onları yakaladı. Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı salmadı. Aynen Kur'an'daki gelen kıssalara baktığımızda Allah Azze ve Celle iki kişiden bahsediyor. İkisi de diyor tarzasına geldi İkisinden de taze yemişler çıkar. İkisinden de güzel tatlı suları vardır. Ama diyor birinin çocuğu yoktur. Başka malı da yoktur. Birinin ise başka malları da var. Çocukları da var. Biri tarlasına girdiğinde ne yapıyor? Allah'a şükrederek giriyor. Öbürü ise ne yapıyor? Böbürlenerek giriyor. Öbürü ona diyor ki Maşallah Allah ne güzel yaratmış desene diyor. Öbürü böbürleniyor. Böbürlenince diyor ki Bak diyor, Allah suyunu çeker de aramakla bulamaz. Çardağını başına yıkar da seni kurtaracak, sana şefaatçi olacak hiçbir şey ne yapamazsın? Bulamazsın. Öbürü hala böbürle diyor. Allah bana bunları verdiyse daha fazlasını verir. Ahirette de orayı da kastediyor. Ne yapıyor? Verir. Ama ne yapıyor? Biz onun suyunu çektik aramakla ne yapmadı? Bulamadı. Çardağını başına geçirdik de ne malı ne de çocuklar ona ne yapmadı? fayda vermedi. Aynen Ebu Talib'in iki eli kurusun ayetinde de olduğu gibi evet. o ne diyordu? Ebu Leheb'in estağfurullah. Ne diyor? Bana Allah burada bu kadar verdiyse ahirette de bunun mislini ne yapar? Verir deyip şımarıyordu. İşte Allah Azze ve Celle Ebu Leheb'in iki eli de ne yapsın? Kurusun diyor. Kafirler ne kadar sevinirse sevinsin onların kafirlerin amelleri her zaman nedir? Boşa çıkacak. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Semud kavmini helak eden şey ayette geldiği gibi sayhadır. Yani çığlık veyahut avazı çıktığı kadar bağırma manalarına gelir ki bu kelime azap ve helak anlamlarına da gelir. Kur'an-ı Kerim'de ise sayha kelimesine baktığımızda yıldırım alçaltıcı azabın yıldırımı ve şiddetli sarsıntı kelimeleriyle ne yapmış? Açıklanmıştır. Semut kavmine de korkunç bir ses, yıldırım çarpması ve şiddetli bir sarsıntı olarak gelmiş ve onları tamamen ne yapmıştır? Yok edip götürmüştür. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın değindiği bir diğer hususta kardeşlerim, semut kavminden olup, semut kavminin helakı sırasında harem bölgesinde bulunmak suretiyle helaktan kurtulan fakat daha sonra harem bölgesinden çıkınca Semut kavmine gelen azabın ulaştığı Ebu Rigal'dir. Bu kişinin Salih aleyhisselamın zekat toplayıcısı olduğu fakat insanlara zulmettiği rivayet edilmiştir. Tebuk savaşına giderken aleyhisselatü vesselam bir kabrin yanından geçerken diyor ki bu kabir Ebu Rigal'in kabridir. Şu harem mıntıkası sebebi ise şey, kavmine gelmiş, onlara zekat toplamaya gelmiş ve musibetten kurtulmuştur. Ve buraya defnedilmiştir. Söylediğimin delili altından bir dalın beraberinde gömülmüş olmasıdır. Eğer kabrini açacak olursanız onu bulup çıkarırsınız dedi. Ve insanlar hemen mezarı kazdılar. Anılan mezarın altında altından bir çubuğun olduğunu ne yaptılar? gördüler. Evet. Hadiste gök kubbenin altında kim varsa hepsini yok etti sözünü kinaye olarak gerektirir. Çünkü burada Semud kavminin helakı söz konusudur. Onlardan hepsini Allah ne yapmıştır? Helak etmiştir. Evet. Gelelim Lut kavmine. Lut kavmi ise kardeşlerim adını kendilerine gönderilen peygamberden yani Lut aleyhisselamdan almıştır. Bu da Sedum veyahut Sodom, Amura veya Gomora halkı olarak da bilinen bu kavmin bugün Ürdün, Filistin arasında bulunan Lut Gölü ve çevresinde yaşadığı bilinmektedir ki hadis-i şeriflerde de ne zaman Lut Gölü İsrail'in sınırları içine girerse kıyameti ne yapın? Bekleyin. Geç gelmesini bekleyin diyor hadis-i şerifte. Bugün en son İsrail'in müdahalesinde o göl kimin sınırları içine girdi? İsrail'in sınırları içine şu an girmiş durumda. Bunlara bilginiz olsun. Evet, Lut Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiklerine iman eden bir kişi olarak gelir divayetlerde İbrahim'in kardeşi Haran'ın oğluydu. Yani amcasının oğluydu. Lut Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a iman ettikten sonra onunla beraber olmuş. Onunla birlikte Ürdün, Mısır ve Şam'a hizmet etmiş. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam Filistin'e yerleşmiş. Lut Aleyhisselam da Sedum halkına Allah Azze ve Celle tarafından peygamber olarak ne yapılmıştır? Gönderilmiştir Allah razı Kardeşlerim Sedum halkıysa putlara taptığı gibi bir pis iş daha yapıyorlardı. Kadınları bırakıp erkeklere ne yapıyorlardı? Yanaşıyorlardı. Günümüz tarihi bir tabiriyle libata veya e, homoseksüellik dediği pis, iğrenç işi yapıyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bunun hükmü sorulduğunda <gülüyor> boyunu vurularak öldürülmektir diye ne yapmıştır? Tarif etmiştir. <gülüyor> evet. Allah hepimize hayır versin. Bizi de neslimizi de bu tür iğrenç şeylerden Rabbim alıkoysun kardeşler. Lut kavminin en büyük günahı putlara tatmaydı. Ama bunun yanında çok çeşitli ahlaksızlıkları da yaygınlaştığı bir toplumdu. Ve toplum bu pislikleri işleyince çökmeye ne yaptı? Başladı. Düşünün bir toplumda livata, homoseksüellik, eşbiyenlik varsa o toplum çökmeye ne yapar? Başlar. Ve ahlaksızlığın en çirkini, en düşük şekilleri ise müşrik bir toplum olan Lut Aleyhisselam'ın kavminde ne yaptı? Bunlar başladı. Ve Lut'un mücadelesi o kavmin ona karşı tuturumu, tutumu Kur'an'a baktığımızda şöyle arz ediliyor. Kardeşleri Lut onlara Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının, bana itaat edin, bana karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ben eclimi, ücretimi sadece ne yapıyorum? Allah'tan istiyorum demesine rağmen, insanlar ne yaptılar? Lut Aleyhisselam'ı dinlemediler. Yine puta tapmaya devam edip, erkeklere yanaşmaya devam ettiler. Ve, Gelen elçi Lut Aleyhisselam'ı kavmi ne yaptı? Yalanladı. Ve Lut Aleyhisselam kavmini korkuttuğu azabını o topluluk ne yaptı? İstemeye başladılar. Hadi bakalım. Şu vaat ettiğin bizi korkuttuğun azaplar var ya gönder de biz de görelim. Hadi bakalım bizi nasıl helak edecekmiş diyerek Lut Aleyhisselam'a bunu ne yaptılar? Sürekli söylemeye başladılar. Kardeşlerim hadislerde İsrailoğullarından sonra geçmiş ümmetlerle ilgili özellikle livata yapanların melun olduğuna dair haberler onlara verilecek dünyavi cezalar ekseninde en çok bahsedilen kavim Lut Hays kavmidir. Ayrıca Lut kavminin bu işe nasıl başladığını da haber vermektedir. Bakın i̇bn Abbas, Allah kendisine razı olsun, o anlatıyor. Semutlular şehir dışında, yol kenarlarında bostanları ve meyve bahçeleri vardı. Şiddetli bir kıtlık ve aşlığa uğradıkları bir zaman birbirine gelerek, eğer gelip geçen yolcuları engelleyip kovarsak, Geçimimizi sağlarız derlerdi. Bir kısmı onları nasıl engelleyelim? Diğerleri sizin beldenizden olmayan, tanımadığınız yabancı kimseler yakaladığınızda onları soyup ızına geçin. Böyle yaparsanız hiç kimse sizin topraklarınıza ne yapmaz? Adım açmaz. O sırada şeytan genç ve yakışıklı bir erkek şeklinde çıkageldi. Onlar şeytanı soyup ırzına geçtiler. Artık oradan geçen herkese böyle davranmaya devam ettiler. Neticede Allahü Teala onlara Lut Aleyhisselam'ı gönderdi ki nitekim Kur'an-ı Kerim'de Lut kavminin yol kesici olmasından da ne yapılır? Bahsedilir. Lut kavmindeki erkeklerin erkeklerle ilişkiye girmelerinin yanı sıra kadınlarınla, kadınların da birbirleriyle İlişkiye girdikleri ne yapmıştır? Rivayetleri gelmiştir. Yani bir pislik çıktı mı başka bir pisliğin çıkmasına ne yapıyor? Zemen Sebep oluyor. zemin hazırlıyor. Nasıl ki harici kesim aşırı giderek korkuda insanlara aşırı gider tekfire gitmişlerse ümitte de aşırı giden bir topluluk ne yapmıştır? Çıkmıştır. Aynen bir pislik bir pisliği ne yapıyor? Anında tetikliyor ve zemin hazırlıyor. Demek ki Lut kavmini helak eden birinci sebep, aynı diğer kavimlerde olduğu gibi neymiş? Puta tapasılık, şirk gibi. Şirk de yanında birçok pisliği ne yapıyor? Getiriyor. İkinci sebep, kadının kadınla, erkeğin erkekle ilişkiye ne yapması? Girmesi. Üçüncüsü de insanların yolunu kesip bozgunculuk yapması. İslam'da hem rivatanın hem de eşkıyalığın hükmü nedir bilir misiniz? Öldürülmedir. Boynunu kesilmesidir, Gözlerine mil çekilmesidir, ellerinin, ayaklarının çaprazlama nedir? kesilmesidir. Hadi bu uygulamayı yap. Bir daha toplumda bozgunculuk olur mu? Çapulcu olur mu? Mümkün değil. Kimse cesaret ne yapamaz? Yapamaz. Evet. Lut kavminin helakı ile ilgili rivayet edilen uzunca bir hadis var hemen hemen Kur'an'da verilen ayetle aynı manada gelir kardeşlerim. Bu nedenle hadisin tam metnini alıp e, anlatma yoluna gittim. Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki elçiler Lut kavmini yok etmek için gönderdiklerinde gönderildiklerinde onlara Lut Aleyhisselam'ın kavminin aleyhine Üç kere tanıklık etmedikçe onları yok etmeyin denildi. Huzeyfe devamla diyor ki, elçiler önce İbrahim'e uğradılar. İbrahim'in, İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın biliyorsunuz çocuğu olmuyordu. İbrahim'e uğradıklarında İbrahim bir misafir geldi diye hemen bir hayvan kesiyor. Onları pişirip önlerine ikram ettiklerinde, onlar yemiyor. Yemeyince İbrahim korkuyor. Melekler diyor ki korkma ya İbrahim. Çünkü onlar üç yakışıklı erkek olarak, bir insan olarak geliyorlar. İbrahim aleyhisselama da Allah'ın melekleri olduğunu ne yapmıyorlar? Söylemiyorlar. Söylemeyince o da ne yapmıyor? Bilemiyor. Bugün şeyhler her şeyi biliyor ya kalpten evet. geçeni falan. Ama bak bir Halil İbrahim olan bir peygamber, gelenin kim olduğunu ne yapmıyor? bildirmedikçe onlar bilemiyorum. Ve korkma biz sana müjdeci olarak geldik diyerek kendisine bir erkek evladın verileceğini müjdeliyorlar. Bu arada da sarı annemiz diyor ki benim gibi diyor yani ihtiyar, buruşuk bir kadından mı çocuk olacak? Orada bir çınarın tepesine bakmasına söylüyor menekler. Ağaç kuru ama tam tepede yemyeşil ufacık bir dal. Allah nasıl kurumuş bir çınardan böyle bir şey çıkarırsa sana da ne yapar? Bu çocuğu ihsan eder diyor. Ve neticede ben muhtesel olarak geçiyorum rivayeti kardeşlerim. Onlar Lut Aleyhisselam'ın kavmine gideceğini ve ona kavminin üç gün mühlet verileceğini eğer uyarlarsa kurtulacağını, uymayanlarınsa orada helak olacağını söylüyorlar ve Lut Aleyhisselam'a geliyorlar. Lut Aleyhisselam'a geldiklerinde gizlice gelip Lut'un evine geliyorlar ve korkma biz Allah'ın sana gönderdiği elçileriz. Sana inananlara haber ver, üç gün içinde burayı ne yapın? Terk edin ve arkanıza da sakın ne yapmayın? Dönmeyin. Lut Aleyhisselam'ın hanımı kavmine giderek ne yapıyor? Biliyor musunuz? Bizim evde üç tane misafir var, üçü de birbirinden güzel. Lut Aleyhisselam'ın kavmi, Lut Aleyhisselam'ın evini ne yapıyor? Sarıyor ve o erkekleri istiyorlar. Lut Aleyhisselam diyor ki, işte kızlarım, helal yoldan nikahlayarak alın. Sizler kadınları bırakıp da erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Allah'ın hoşlanmadığı bir işi mi yapıyorsunuz? Yapmayın dediyse de onlar ne yapıyorlar? Buna yanaşmıyorlar. Ve Lut Aleyhisselam'a sen sana inananlarla sabahın erken saatinde burayı ne yap? Terk et deniyor. Sakın arkana ne yapma? Dönme. Bir ses o kavme ne yapıyor? Yetiyor. Arkaya dönenlerden birisi de kim? Lut Aleyhisselam'ın eşi. O da oraya yığılıp ne yapıyor? Kalıyor. Ve kardeşlerim bir çığlık onlara ne yaptı? Yetti. Ve işte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. Onlar hala gözler önünde duran bir yol üzerindedir diyor aleyhissalatü vesselam. Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır. Bakın günahkarların sonu nasıl oldu. Bugün bakın Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi bir üniversitede gay kulüpleri var. Yani ibnelerin, lezbiyenlerin kulüpleri var. Ama bir orada ilmi, Veyahut İslami bir kulüp ne yapamazsınız? Açamazsınız. Allah'a karşı insanlar topyekun savaş ediyorlar. Ama ne kadar Allah'ın bildirdiği iğrençlikler, helak olan kavimlerin istediği günahlar varsa toplum oraya yekün ne var? Bir gitme var. Yani belaya ve musibete. Halbuki Allah Azze ve Celle bizi burada ne yapıyor? Hafaçık uyarıyor. Allah bizi de neslimizi de her türlü iğrençliklerden alıkoysun. Yani asıl çağdaşlık neymiş? Allah'ı tanımakmış. Asıl medeniyet neymiş? Allah'a kullukmuş. Asıl akıllı insanın işi neymiş? Rabbini tanıması ve ona boyun neymesiymiş? Ona isyan etmesi nedir? Değil. Evet. Medyen halkına bakacak olursak kardeşlerim. Medyen ve EyK halkının bir mi yoksa ayrı ayrı kavimler mi olduğunda hakikaten alimler de ihtilafa girmişler. Bazıları elkenin sıkça ağaçlık manasında medyen'e verilen başka bir isim olduğu manasında düşünmüşler. Asabul elke'den maksadın medyen olduğunu, hatta hatta medyenlerin çevresinin sarmaşıklan sarılı meşe ağacına Eyke dediklerini, ona taptıklarını. Ve bu nedenle aynı anda kimseler olduğu görüşünün daha sahih olduğunu alimler söylemiştir. Biz bunun üzerinde fazla durmak istemiyoruz ama Asabul diye adlandırılan kişilerin birbirine yakın olmakla birlikte Medyen'in ayrı Eyken'in de ayrı bir şehir olduğunu söyleyen alimler de çıkmıştır. Medyen Kuzzum yani Kızıl Deniz'in kıyısında Tebük şehrinin hizasında Tebük'e altı merhale uzaklıkta ve ondan daha büyük bir şehirdir. Medyen bin İbrahim'den dolayı bu ismi almıştır. Medyen halkı puta tapan, ölçü ve da hile yapan, yolları kesen bir kavimdi. Ve Allah Azze ve Celle bunlara Şuayb Aleyhisselam'ı ve İbrahim Aleyhisselam'ın torunu olduğu veya Lut Aleyhisselam'ın kızlardan birinin annesi ya da büyük annesi olduğu İbrahim Aleyhisselam'a iman edip onunla birlikte hicret ettiği rivayet edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Şuayb'ın kızlarından birisini Musa Aleyhisselam'dan evlendirip Musa'nın kayınpederi olduğu da ne yapmıştır? Gelmiştir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin çok güzel bir hatibi olduğunu söyler. Yani çok güzel konuşan ve konuştuğunda sözü dinlenen bir hatip gider. Medyen halkının helak edilme sebeplerine gelince kardeşlerim, Medyen halkına Allah Azze ve Celle Şuaib Aleyhisselam'ı gönderiyor. Onlar sık ağaçlı eyki halkıydı. Allah'ı inkar eder. Bu sarmaşıkları ağaçları Allah'a şirk koşarlardı. Bugün ee, bu iğde dalı derler keserler, örerler çocuğun şurasına ne yaparlar? dikerler. Bu da nedir? Bir tapınma şeklidir. Bu ne yapıyor? İnsanları işte ona gelen belayı musibeti ne yapıyor? Onlara göre koruyor. Bu da nedir? Bir tapınma şeklidir. Veyahut balta girmemiş ormanlara Afrika tarafına baktığımızda orada sıkça görülmüştü bir ağacı böyle bir totem şekline getirip, ona insanlar ne yapıyordu? İlah diye tapıyorlardı. Kızıldereller'de, ee, işte, Afrika'da, bunlar ne yapmıştır? Olmuştur. Aynen bu, eyki ki halkında da neydi? Bu tip tapınma neydi? Vardı. Bunun yanında, ölçü ve tartıda ne vardı? Hile vardı. Kendileri malı alırken, hassasiyetlendi tarttırırlar. Kendileri bir şey sattıklarındaysa ne yaparlardı? Ölçüde hile yaparlardı. Evet. Ve insanları aldatır, bozgunculuk yaparlardı. Şuayb aleyhisselam onlara, ey kavmin Allah'a ibadetlerinizde ona hiçbir işe işe koşmayın. Ölçü ve tartıda hile yapmayın. İnsanları aldatmayın. Bozgunculuk yapmayın. Ve ben sizin üzerinize gelen o azaptan ne yaparım? Korkarım ve korkuturum demesine rağmen kavminin cevabıysa ona aynen kitapta geldiği gibi hadi bakalım şu vaat ettiğin azap gelsin de biz görelim dediler. Evet, hadis-i şerifte medyen halkını helaka götüren üç özellikten bahsediliyor. Putlara tapmaları, ölçü ve tartıda hile, yolları kesip bozgunculuk yapmaları. Evet kardeşler Allah bizleri affetsin Kavmimizin işlediği Günahlardan bizleri Uzak kılsın Maalesef bu bizim hepimizin Yani şu toplumda yaşadığımız e, Bir kavmin helak olduğu bu Üç sebebi de ne yapıyorsun Çok rahatlıkla bulursun Mesela <gülüyor> Seyyat satıcılar var Bakarsınız meyve sebze satarlar Hakikaten bazı aldığınız yere göre ucuz ve cazip gelir. Aynı malı gidin bir kuru yemişçi de veyahut bir başka yerdeki onların kantarı da şüpheli. İnanın şüpheli olmasına rağmen en az 200 gram eksik olduğunu göreceksiniz. Yani bir atıyorum bugünkü meyvadan kirazdı, işte muzdu veya kaysiydi. Her ne alırsanız alın seyyada. İnanın gidin tarttırın. Ben denediğim için diyorum. En az 200 gram, yani 800 gram, 850 gram, bir kilo geldiğini ben hiç görmedim. Bunu ne yapıyorlar? Bir kar yaptım zannediyorlar. Halbuki bu nedir? Hiledir, aldatmadır. Onun dışında eskiden dağ başlarında insanların yolunu kesip ne yaparlardı? Eşkıyalık yapar, soyarlardı. Bugün ne yapıyorlar? Modern yoldan internet... Köprü mi? başında <gülüyor> duruyorlar. Köprü parası, yol parası, hızlı geldin ceza parası. Yani o kadar çok insanlardan alınan bir şeyler var ki ne adına aldıklarını hiç kimse ne yapmıyor bilmiyor. Bu paralar nereye gittiğimde kimse ne yapmıyor bilmiyor. <gülüyor> Halbuki hizmet etmek için senden birçok ne alınıyor? Vergiler alınıyor. Bu vergiler insana yol olarak, köprü olarak gelmesi gerekirken hizmet olarak eğer bir masraf yapacaksan yine al. Ama bunun dışındaki alınan ücretlerin ne ücreti olduğunun hesabının alınan insana ne yapılması? Verilmesi gerekir. Verilmezse bunun da aynı o şah, e, helak olan kavimlerin şeyinden hiçbir farkı ne yapmaz? Kalmaz. Evet. Allah hepimize hayır versin. Şuayb aleyhisselam halkının yaptığı bu çirkin davranışlardan eee Akıbetlerini hatırlatıp korkutmuş uyarmış fakat kavmi onu dinlememiş ve kendisine iman edenleri ölümle sürgünlen tehdit etmişler. Ama Şuayb aleyhisselam azap ve tehdidi her zaman hiçe saymış. Şayet doğru sözlerden ise üstümüze gökten bir parça düşürüver demişler. Şuayb aleyhisselam ise artık anlayışı kapanmış olan bu toplumu Allah'a havale etmiş ve Allah azze ve celle de bu azgın toplumu ne yapmıştır? Beklediği azabı vermiştir. Evet. Allah onlara ne göndermiştir? Hadis-i şerifte öyle bir sıcak göndermiş ki soluk alamamışlar. Ve evlerine kapanmışlar. Bu sıcaklık evlerin içine kadar girmiş, nefes alamamışlar. Kaçarak açıklara gitmiştir allah Teala onlara bir bulut göndermiş. Onlar güneşten bu buluttan gölgeleneceğini zannedip hepsi altına gitmiş ve o buluttan onlara inen inmiş ve o da onlara ne solmuş Azabı olmuştur. Aynen Bukhari üstünde gelen rivayetleri hatırlayacak olursanız ne zaman havada bir kararma, bulutlar olsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü ne yapıyor? Değişiyor. Ayşe annemiz bunu çok güzel takip ediyor ve diyor ki Allah'ın Resulü, ne zaman gökte bir kararma, bir bulutlanma görse, ben senin yüzünün değiştiğini sanki korkudan eserler olduğunu görüyorum dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ya Ayşe bilmez misin geçmiş ümmetler ne zaman böyle bir bulut olsa hemen bayram yeri gibi altına koştular ve Allah'ın azabı onların üzerine ne yaptı? İni verdi demiştir. Allah bizi azabından korusun. Rahmetiyle yargılasın. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Evet kardeşlerim dört haftalık bir dersin sonuna geldik. Demek ki dinimizde toplumların çöküşlerinin nedenleri bir bir detayıyla ne yapılıyormuş anlatılıyor. Anlatılma sebebi de nedir? Biz inanan İnsanların bunlara düşmemesi, ders alması ve kendine ve nesline, toplumuna çeki düzen vermesi. Allah bizleri her türlü beladan, musibetten, pislikten alıp uysun. Hakkın emrettiği şekilde, razı olduğu şekilde hareket eden insanlardan eylesin. Unutmayalım ki bir hadis-i şerifte her peygamberin havarileri vardır. Onlar ne yapar? Peygamberlerinin emrettiği iyilik nerse, neyse onu tutar. İnsanlara da onu emrederlerdi. Kötülükten nehyettiği şey neyse uzak durur. İnsanlar da ondan ne yapar? Men ederlerdi. Peygamberleri öldükten sonra da bunu yaparlardı. Ama onlardan sonra bir nesil türedi. Emrolunan işleri bırakıp nehyolunan işlerine uğraştılar. Ve dinde yeni yeni sünnetler yani bidatlar ittihaz ettiler. İşte kim bunlarla eliyle, diliyle, kalbiyle mücadele ederse o mümindir diyor dinimiz. Evet. Bizde her türlü münkeratla elle, dillen, kalple ne yapmak? Uğraşmak. Uyarmak zorundayız. Eğer bunu yaparsak müminliğimizi ne yapabiliriz? Koruyabiliriz. Eğer bunu yapmazsak Allah muhafaza onlardan hiçbir farkımız ne yapmaz kalmaz. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en illa ve